Global Population Speak Out Projesi Orta çağın vebasından ya da günümüzün henüz anlayamadığımız hastalıklarından farklı olarak, modern nüfus vebası keşfettiğimiz imkanlar ve sahip olduğumuz kaynaklarla çözülebilir bir sorun. Eksik olan şey ise, bu sorunun nasıl çözüleceğine dair bilgimiz değil, eksik olan sorunun vahametine dair evrensel bir bilinç ve eğitim, yaşanan sorunun bizzat kurbanı olanların eğitilmesidir. Martin Luther King Jr. Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura.